1989 numaralı konu Hasan ve Hüseyin için karanlığın aydınlanması Biz Resulullah ile yatsı namazını kılıyorduk Hazreti Peygamber secde ettiğinde Hasan ile Hüseyin peygamberin sırtına çıkıyorlardı Hazreti Peygamber secdeden kalkınca onları yavaş bir şekilde yakalayarak sırtından indiriyordu Hazreti Peygamber tekrar secdeye vardığında onlar tekrar sırtına çıkıyorlardı Rasulullah namazını bitirinceye kadar böyle yaptılar Sonra Rasulullah her birisini bir dizine oturttu. Ben kalktım ve ey Allah'ın Rasulü onları annelerine götüreyim mi dedim. Bu esnada bir şimşek çaktı. Hazreti Peygamber torunlarına haydi annenizin yanına gidin dedi. Çocuklar annelerinin yanına varıncaya kadar şimşeğin aydınlığı devam etti.